Müslümanların kendilerini yöneten tek bir emire olan ihtiyacı bir emre uyar. Bir sistem olarak İslam şeriatına baktığımızda, İslam'ın sadece gaybi âlemle ilgili hükümler vaaz etmediğini, bununla beraber dünyaya dair de bir takım hükümler ortaya koyduğunu görmekteyiz. İslam'ın hem gaybi hem de dünyevi olan bu hükümleri vaaz etmesinin sebebi ise. Dünyada insanların hayatlarını bir düzene koyup, onlara bir eman ortamı sağlamak, ahirette ise onları ebedi mutluluğa ulaştırmaktır. İnsanların dünya hayatına müdahale eden bir din, şüphesiz ki onlar için en eftal olan yaşam sistemini de ortaya koymuş olmalıdır. İslam, zikrettiği birçok nasla, Müslümanların başında Müslümanlardan olan, tek bir kimsenin söz sahibi olacağı bir sistemi, insanlar için daha uygun bir sistem olarak isimlendirmiştir. Müslümanların kendilerini yöneten, tek bir emre olan ihtiyacı başlığıyla, bu ihtiyacın şer'i karşılığını anlatmaya çalışacağız. Başarı Allah'tandır. Bunun bilinmesi önemlidir. Çünkü bir insan, bir şeye olan ihtiyacını doğru belirlerse, ona karşı takınacağı hassasiyette o oranda doğru olacaktır. Mesela, suya duyduğumuz ihtiyacı çaya duymuyoruz. Doğal olarak, bu onlara gösterilen hassasiyete de etki ediyor. Çay olsa da olur, olmasa da olur birçoğumuz için. Oysa, suya olan ihtiyacımız çok fazla olduğu için, olsa da olur, olmasa da olur şeklinde değil de, olmazsa olmaz şeklinde bir tavır ortaya koyuyoruz. Emre olan ihtiyacımızı öğrenebileceğimiz tek kaynaksa şeriat'tır. Bu ihtiyacı nas'larla beraber zikretmeye çalışalım. 1. Allah Subhanehu ve Teala Enbiya Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: Şayet yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök fesada uğrardı. Enbiya Suresi 22. ayet. İmam Maverdi gibi yönetim fıkhi ile ilgili kitap yazan bazı alimler bu ayeti delil göstererek Müslümanların birden çok imama'nın olmasının caiz olmadığını, bunun bozgunculuğa sebebiyet vereceğini söylemişlerdir. Bu ayetin konumuzda olan alakasını şöyle izah edebiliriz: Yer ve gök Allah'ın subhanehu ve Teala yaratmış olduğu, aklı olmayan, şehveti olmayan, donuk olan bir takım varlıklardan müteşekkildir. Bunların başında bile söz sahibi olan varlık bir değil, iki olduğunda fesat ortaya çıkıyorsa, insan gibi aklı olan, şehvetleri olan, istekleri olan ve bu istekleri de birbirinden farklı olan bir topluluğun başında iki varlık olduğunda durum ne olur? Güneşi ve ayı düşünün. Her ikisi de Allah'ın yaratmış olduğu mükemmel varlıklardır. Mükemmellikleri bunları yöneten varlığın tek olmasıyla alakalıdır. Allah, bu varlıkların başında iki yönetici olduğunda bunların fesada uğrayacağını söylemiştir. Ama biz biliyoruz ki, bu varlıklar donuk olan, istekleri olmayan varlıklardır. Güneşin, Ay'a, ben gündüzleri doğmayacağım, sen doğ dediğine şahit olduk mu? Buna rağmen Rabbimiz, fesada uğrayacağını buyurmuştur. Aynı sana 70 milyon insan için düşünün. Bu sefer durum farklıdır. İnsanlar, güneş ve ay gibi donuk olan, istekleri olmayan varlıklar değillerdir. Aksine, aklı ve istekleri olan varlıklardır. Bununla beraber, bir de bu 70 milyon insanın başında birden fazla yönetici olduğunu düşünün. Şüphesiz ki bu durumda fesat daha fazla olacaktır. Sonuç olarak İslam, ikinci bir kişinin söz hakkını kabul etmiyor. Çünkü bir yerde iki kafadan ses çıkarsa, orada düzenin olması mümkün değildir. İki, Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Nisa suresi 59. ayet Bir Müslümanın Allah'ın karşısına sağlam bir şekilde çıkabilmesi için Allah'a ve Resulüne itaat etmesi yeterlidir. İnsanın ebedi mutluluğunu sağlayacak şey, hayatını Kur'an ve sünnete göre tanzim etmesi değil midir? Bu da sadece Allah'a ve Resulüne itaat ederek elde edilecek bir şey değil midir? Ama Allah sadece bununla yetinmeyip bir de emir sahiplerine itaat edilmesini istiyor. Demek ki ferdi olarak Kur'an ve sünnete uymak insanların kendilerini kurtarması için yeterli değildir. Sadece bunlar insanların kurtulabilmeleri için yeterli olsaydı, Allah içerisinde ciddi manada zorluk olan emir sahiplerine itaat etmek meselesini emretmezdi. İnsanlar, yaratılışları gereği ihtilaf eden varlıklardır. İhtilaf etmeyen bir insan topluluğu mevcut değildir. Sahabe dahi aralarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşamasına rağmen ihtilaf etmişlerdir. İhtilaflarda emirin rolünü anlayabilmek için ihtilafların kısımlarını anlamamız gerekir. İnsanların hakkında ihtilaf ettiği meseleler iki kısımdır. Birinci kısım, Kur'an ve sünnete dönüldüğü zaman çözülebilecek ihtilaflardır. Burada emire ihtiyaç yoktur. İçki içmeli miyiz, içmemeli miyiz gibi bir meselede hiçbir beşere söz düşmez. Çünkü bu mesele kat'i bir mesele olup, emir olsa da olmasa da şeriatın gerektirdiği şekliyle yerine getirilmesi gereken meselelerdendir. Dolayısıyla bu ihtilaflarda emire ihtiyaç yoktur. 2. kısım. Göreceli olan meselelerde ortaya çıkan ihtilaflardır ki bu meselelerde herkesin mutlaka bir görüşü vardır. Birisi son sözü söylemediği müddetçe bu tür meseleler insanlar arasında ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Sağlam bir yönetici sağlam bir iradeyle bu gibi içtihadi ve göreceli meselelerde son sözü söylerse, insanların fıtri olarak içine düştükleri bu ihtilafların önünü kesebilir. Bundan dolayı Allah, mutlak mutluluk için Kur'an ve sünnete uymayı şart koşmakla yetinmemiş, bir de buna emir sahiplerine itaat etmek meselesini eklemiştir. 3- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üç kişi bir seferde olduğunuzda içinizden birisi size emir olsun. Bilindiği üzere yolculuk insan hayatının en basit meselelerinden birisidir. Üç kişiyle yapılan bir yolculuğun veya bu yolculukta çıkacak herhangi bir ihtilafın getireceği zarar çok hafiftir. Buna rağmen şeriatın, üç kişinin dahi başlarında bir emirin bulunmasını istemesi, gerçekten düşünülmesi gereken bir meseledir. Burada sorulması gereken soru şudur. İslam üç kişinin kısa bir süre içerisinde dahi başıboş yaşamalarına müsaade etmiyorsa, bir ömür boyunca yığınlar halinde başıboş yaşamalarına müsaade eder mi? 4. İslam, insanların özgürlük adı altında heva ve hevesine göre ve başıboş bir şekilde yaşam sürmesini kabul etmemiştir. Bu tarz bir yaşantıyı cahiliye yaşamı diye isimlendirmiş, bu yaşantı üzerine ölümü ise cahiliye ölümü olarak nitelemiştir. Kim itaatten çıkar, cemaatten ayrılır ve bu halde ölürse, cahiliye üzere ölmüş olur. Buhari Müslim. Bir insanın yaşantısı ve ölümü için en ağır ifade kullanılmıştır. Cahiliye yaşantısı ve cahiliye ölümü. Peki ama neden bu tarz bir yaşam ve ölüm, İslam tarafından cahiliye olarak isimlendirilmiştir? İslam, cahiliye ehlinin özelliklerini istinaden bu ismi kullanmıştır. Nefsinin ve hevasının istediği şekilde yaşaması, cahiliye ehlinin özelliğidir. Başında, kendisini kısıtlayan, özgürlüğünü elinden alan, şehvetinin doğrultusunda yaşamasını engelleyen kuralların ve bu kuralları tatbik edecek mercenin bulunması, cahiliye ehlinin hoşuna gitmez. Burada hadisle ilgili şu hatırlatmanın yapılmasını da faydalı görüyorum. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye ölümü üzere ölmüş olur sözünden kafir olarak ölür manası anlaşılmamalıdır. Nasıl ki Allah Resulü bunlar nifak alametleridir dediği zaman onu barındıran her insanın münafık olduğu anlaşılmıyorsa bu meselede böyledir. Kendisinde cahiliyenin özelliklerinden bulunan bir kimsenin yaşamı için cahili yaşam veya ölümü için cahili ölüm diyebiliriz ama bu yaşamı veya ölümü küfür olarak nitelendiremeyiz. Mesela Ebu Zer radiyallahu an sahabelerden bir tanesini annesinden dolayı küçümsediği zaman Resulullah ona ey Ebu Zer sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye kalıntıları var demişti. Çünkü insanların eseplerine veya ırklarına göre yargılamak cahiliye ehlinin özelliklerinden sadece bir özelliktir. Ama Rasulullah onu kafir olarak isimlendirmemiştir. Bu hatırlatmayı yapmamızın sebebi bazılarının bu hadisi fehmetmedikleri için boynunda biat halkası olmayan ve bu halde ölen insanları kafir olarak isimlendirmesidir. İnsanları kendi emirlerine biat etmedikleri için tekfir etmek bilgi eksikliğinden kaynaklı bir sapıklıktan başka bir şey değildir. Rabbimiz izin verirse bir sonraki yazımızda da emire olan ihtiyaç nedir konusuna devam edeceğiz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 24. sayısında yayınlanmıştır.